Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden bahsedeceğiz. Onun ahvalinden bahsedeceğiz. Ee, aslında e, uzun bir süreç ama en son 13 Eylül'de e, kapatılmasından bir gün önce 12 Eylül'de yani sağlık emekçilerinin yaptığı bir basın açıklamasıyla biraz daha oradaki e, şaibeli durumu ya da bilinmez durumu dair birkaç fikre sahip olduk. Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin taşınması durumu söz konusu. Bununla ilgili başvurdu. E, bunu nasıl bir evreye girdiğiyle ilgili hem sağlık emekçilerinin durumu hem de oradaki kamu hizmetinin ne ile ilgili biraz bilgi almak istiyoruz. Ee, Günahar Polatoğulları şu anda karşımda stüdyoda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz bir sağlık emekçisiniz, uzun süredir evet. e, Taksim-i Hastanesi'nde çalışıyorsunuz. Şimdi e, şu anki duruma geçmeden aslında biraz öncesini öğrenmek istiyorum. Siz bunun e, durumla ilgili habere ilk ne zaman e, vakıf oldunuz, ne zaman bilgilendirildiniz? resmi olarak toplantı halinde hiçbir yönetici bize hiçbir bilgilendirme yapmadı. Zaten hep hastane içinde sürekli rivayetler halinde taşınmamız söz konusu oldu. Biliyorsunuz e, sağlık alanında bir dev adım attı. Hükümet e, kamu hastaneleri birliği oluşturdu. Bu hı hı. fiil olarak kabaca bir yönüyle sadece şu anlama geliyor. Has, e, devlet hastanelerinin, kamu hastanelerinin yöneticileri sözleşmeli oldular özel sektördeymiş gibi. Bu özelleştirmen önemli bir adımıydı. Biz henüz sözleşmeli değiliz. Evet. Birlik yönetimi fiilen Kasım ayında göreve başladı ama ondan öncesinde de Taksimik Yardım Hastanesi'nin kapatılması ya da taşınması söz konusuydu. 99 depreminde depremi sonrası depreme dayanıksız binalar arasında tespit edildi ama... İlk yıllarımızı biz çok kaygıyla geçirdik fakat yönetim hükümet bu konuda hiçbir şey yapmadı. Biz o tarihten beri depreme dayanıksız bina içinde hizmet vermeye devam ettik. Ama son iki yılda zaten artık deprem mevzusundan bağımsız olarak hı hı. kapatılması söz konusu oldu. Depremi artık kimse telaffuz etmedi. Ee... Şimdi bakanlığın bir yandan aslında depreme dayanıksız olduğu için böyle bir şey yapacağını da açıklamalar var. Ama dediğiniz gibi 99 depreminden bugüne baktığımızda evet. üzerinden çok fazla zaman geçti. Ve bir yandan da galiba afet belki de yani bu hı hı. benim aslında tamamen spekülasyonum. Son dönemde e, kamu binaları, kamusal alandaki binaların hı hı. dönüşümünü, yıkımını olanak sağlayacak afet yasasının belki de çıkmasından sonra e, bu işin biraz hızlandığına dair bir şeyiniz var mı sizin? Hayır böyle bir görüşümüz yok. Biz artık deprem gibi hayati bir mezunun çünkü hastanın içinde hem biz çalışıyoruz hem hastalar var. Hı hı. Kendi yakınlarımızda hasta olarak geliyor. Kreşinde de çocuklarımız var. Hı. Hayati endişelerimize rağmen biz bunun... Bahane veya mazeret olduğunu düşündük. Nitekim de haksız çıkmadık. Bakın 99'dan 2013'e kaç yıl var ve bu yılın son 10 yıldır yaklaşık AKP iktidarda aynı hükümet yani iktidarda önemli kısmı o. Ve bu hükümette hiçbir şey yapmadı. Ve başka alandaki yakınlarımızdan falan biliyoruz. Mesela Beyoğlu'nda bir sanırım Galatasaray oradaki yanlış olabilirim. FTT binası yıkılamıyordu, güçlendirildi. Hı -hı. Bizde böyle bir şey de yapılmadı. Herhangi bir tedbir alınmadığı gibi son iki yıldır hastane fiziksel olarak ve faaliyet olarak atıllaştırıldı. Hı -hı. Ee, Kasım'da yeni yönetimin gelmesinden sonra da sürekli tarihler... E, ...telaffuz edilmeye başlandı. Yani Ocak'ta taşınacağız. Mart'ın işte e, 25'inde taşınacağız. Nisan'ın 23'ünde, Mayıs'ın 15'inde kesin gidiyoruz gibi. Sürekli tarih telaffuzları vardı, periyotlar vardı. Ama her seferinde gidilecek binayı suyun basmasından... ...elektrik sisteminin çökmesinden... ...efendim oraya yerleşme ruhsatının olmamasından falan gibi... E, sebeplerle taşınma erteleniyordu. Hı hı. Bu arada bir not olarak söyleyeyim. Gazi Osman Paşa'da 10 küsür yıllık ve hastane olarak yapılmamış bir binayı Çok net olarak ve en az e, tarihi hı hı. 12 yıl. Kimilerine göre 13-14 yıl ama en az 12, en az 12 yıldır. E, hastane olarak inşa edilmediği çok aşikar. Kimi spekülasyonlara göre AVM, kimi spekülasyonlara göre otel olarak inşa edilmiş. Ama biz de gidip gördük. Hakikaten de hastane olarak inşa edilmemiş. Hı hı. Ve oraya taşınmak söz konusu olduğundan beri de küçük tadilatlarla hiç değilse hastane fonksiyonuna yardımcı olacak küçük değişiklikler de yapılmamış hı hı. durumda. Evet. E, ve, e, Zaman zaman neden oraya gidiyoruz gibi serzenişlerimiz ya da duygusal çıkışlarımızda da yönetimimizde ya arkadaşlar bu kadar e, sorun haline getirmeyin bakın orada da bir milyon insan hizmet bekliyor gibi. Hani cevaplar alıyorduk ama bu milyon insan orada o bina 12 yıldır boş dururken de hizmet bekliyordu ve bu kadar yıldır oradaki küçük özel hastanelere mahkum edilmişlerdi, mecbur evet. edilmişlerdi. Bir de bir noktada hani şey... E... Bu önemli bir şey ama Gazi Osman Paşa'daki hizmet bekleyen hastalara, kişilere, işte vatandaşlara hizmet götürmek için Taksim gibi çok merkezi bir alanda binlerce insanın geçtiği ve yaşadığı aynı zamanda bir yerdeki hastaneyi kapatmak. Çünkü Taksim İnk Yardım Hastanesi şu anda oraya yakın olan özel hastaneler olduğunu biliyoruz ama bir evet. kamu hastanesi yok, hayır yok yok, yakında yok. Hayır. Başlangıç noktası olarak depremi bu şekilde ekart ettikten sonra unutmamamız gereken bir şey var. Veya hani sorgulamamızı sağlayan en önemli bir şey de çok basit bir matematik denklemi. İnsan nüfusu sürekli yeryüzünde artıyor. Nüfuslar arttıkça da insanlara okul, hastane ve ibadethane, ulaşım hizmeti, su hizmeti götürmek zorundasınız. Hı hı. Ee, nüfus arttıkça siz bir yerdeki nüfusun elinden suyu, ulaşımı, hastaneye, okulu alıp başka bir yere götürmekle hizmet vermiş olmuyorsunuz. Birinden yani alıp birine evet. vermiş. Bu kadar basit bir şey. Ee, orada bir milyon insan yerleşik olarak var. ikametgah alanı olarak var. Burada da yanlış hatırlamıyorsam... ...400 bin ya da 800 bin gibi telaffuz ediliyor ama... ...400 bini biz baz alalım. Yerleşik nüfus var. Hı hı. Ee, ve kimi e, yaklaşımlara göre 2-3... ...kimilerine göre 3-4 milyon... ...ama 2 milyondan az olmayan da dinamik... ...24 saate yayılan bu alanı kullanan insan var. Yani birkaç milyon insan var. Hı. Çünkü hani Beyoğlu... E, bir ekonomik faaliyet alanı, bir kültür sanat alanı, bir tüketim alanı, gözde bir tüketim alanı. İnsanlar... Bir yaşam alanı aslında yani. Yaşam alanı aynı zamanda. Bazen bazı arkadaşların aklına ya işte Cihangir geliyor hemen. İşte Cihangir'deki insanların çok da yardıma ihtiyacı yok. Alman hastanesine gidebilirler gibi bir yaklaşım oluyor ama bu o kadar tehlikeli, Tabii. o kadar eksik bir yaklaşım ki. Çünkü burası Beyoğlu çok çok fazla hacimli bir alan. Burada en kötü şartlarda güvencesiz çalışan Yığın'la işçi var. Orta sınıftan insanlar var, ortanın altında insanlar var, ortanın üstünde insanlar var. Hı hı. Yani bu, bu, bu yönlere girmek aslında olayı özünden uzaklaştırıyor. Ve biz biliyoruz ki şehir planlayıcılarından öğrendik ki bir şehrin yönetimi e, şehirdeki herhangi bir vatandaşının en geç 30 dakikada ulaşacağı mesafede hastane bulundurmak zorunda. Böyle deyince de hemen e, şu cevabı veriyorlar. İşte Alman hastanesi var, işte Kule Dibi var, Şişli var. Var ama bunları kuşu... Kuş bakışıyla siz çok yakın olduğunu söylüyorsunuz. Oysa bir ulaşım söz konusu. Bir de onların zaten bir iş yükü var. Şişli etfaiye çok yoğun. Ok meydanı çok yoğun. Hı. Hı hı. Ee, biz buranın çalışanları olarak hastane hemen arkasında, yanında, İstiklal Caddesi'nde, mağazalarda 12 saat, 14 saat çalışan işçiler var, tezgahtarlar var. Bir yan insan var. Her gruptan, her sınıfsal tabakadan bir yan insan var ve... E, ben e, sokaktan haberini alarak sokaktan kendi manipülasyonumuzla kalp krizini hastaneye hızlı bir şekilde getirtip kurtardığımız hastalar hmm. biliyorum evet. e, bu açıdan çok önemli yani hasta hasta mağduriyetini e, neden olacağı En azından şimdi çok kesin Tabii ki çok kesin daha sonra değineceğiz ama şu anda o kadar yanlış şeyler yapılıyor ki profesyonellikten o kadar uzak, ilimden ya da hani vicdandan o kadar uzak şeyler yapılıyor ki şu anda hastane taşınıyorken ilk yardıma ihtiyacı olan birisi olsa önemli veya önemsiz Hı -hı. derecede hastanenin içinde küçük bir ilk yardım çantası yok. Evet. O kadar da hani gerçekten bence insanlıktan da, akıldan da uzak bir yaklaşım Hı -hı. var. Ve yani tıp etiğinden de tekrar profesyonel değinir, bir Evet. Şimdi aslında ondan, onun onunla bahsedebiliriz. Yöntem çünkü çok önemli burada. Şimdi çok e, problematik bir durumdan bahsediyoruz ama evet. bir yandan da bir taşınma süreci somut olarak zaten devam edecek ya da ediyor. Yani o kısmını sizden öğrenmek istiyorum. Çünkü e, Gazi Osman Paşa'da sizin durumunuz ne olacak? Ne zaman oraya gideceksiniz? Ve orada Hı -hı. E, yani oradaki binanın durumu nedir şu an? Nasıl taşınıyor? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Bahsedelim. Ben ben yani dikkatimin yettiği oranda böyle bir hani sürece uygun bir şekilde gitmeye çalıştım. Dediğim gibi depremden bağımsız bir hale geldi. Daha sonra da manzara şu şekilde ortaya çıktı. Hastanenin yıkılıp yıkılmaması ayrı bir konu oldu. Bizim çalışanların, emekçilerin ve teçhizatın oraya götürülmesi başka bir konu oldu. Bu, bununla da ilgili değişik gelişmeler var. Hani neden Taksim Yardım Hastanesi kapanmasın diyoruz diyebiliriz. Ee, neden bundan rahatsızlığı sadece kişisel olarak hayatlarımız bozulacağı için ya da mağdur olacağımız için değil sadece. Hakikaten ciddi spekülasyonlar, belirsizlikler söz konusu. Sağlık hizmetinin engellenmesi söz konusu. Hı -hı. Ve kişisel görüşüm Taksim'in dönüştürülmesi çerçevesinde de bakılması gerekiyor. Bence Taksim hastanesi kapatılmasına. Çünkü çok fazla alan kalmadı. Talimhane dönüştürüldü. E, tarlabaşı inşaat halinde. Ee, herkes açık bir tüketim alanı alan olarak sadece İstiklal Caddesi var gezi parkı bir tehlike atlattım atlatabildim mi ben emin değilim şimdilik bir de sağlık hizmeti gibi çok temel insani bir hizmet veren kamu alanı alan olarak taksim İlk yardım hastanesi var evet. bu açıdan da yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum bir de Sağlık Bakanlığı'nın orada ne olacağını dair kesin bir cevap vermemesi de aslında bu şüpheyi çok, arttırıyor, çok, arttırıyor, da, arttırıyor. bakın bir de şöyle bir şey oluyor hani zaman zaman basında gören belki e, e, vatandaşlar olmuştur son iki yıldır Gazi Osman Paşa'nın belediye başkanı Taksim İlk Yardım Hastanesi üzerinden e, politik propaganda yapıyor. Taksim İlk Yardım Hastanesi'ni buraya getiriyorum. Taksim İlk Yardım ekibini ayağınıza getiriyorum diye ve poster falan bile asmış durumda. <Gülüyor> e şimdi bunu duyuyorsunuz. Bu bir. E, i̇kincisi Mayıs ayında hastanemizin içinde birliğin yöneticisi hastanenin değil, birliğin yöneticisinin klinik şeflerinin ve hastane yönetiminin katılımıyla bir toplantı gerçekleşiyor. Ve o toplantıda e, Şöyle bir açıklama yapılıyor ya da şöyle kısa bir diyalog geçiyor. Ee, klinik şeflerinden birisi buranın yıkım emri yok henüz bizi niye götürüyorsunuz? Ee, Burası yıkılsa da yıkılmasa da siz gideceksiniz diyor birlik yöneticisi ve burayı fay kullanacak buranın acilini diyor. O halde biz niye taşınıyoruz? Burası hastane olarak kullanacaksa bizi niye götürüyorsunuz ekip hmm. olarak diye ciddi bir gerginlik yaşanıyor. Hatta ee, bunu kanıtlamak durumunda değilim ama hani bu bizim hastane içinde yaşadığımız bir bilgi doğru bir bilgi hatta bu e, diyaloğun stresinden kendi zaten kalp hastası olan bir e, uzmanımız şefimiz de e, atak geçirdi anjiyo olmak zorunda kaldı hı hı. Ee, size en yetkili ağızdan burası yıkılsa da yıkılmasa da siz gidiyorsunuz denirse o zaman olay tabii ki depremden bağımsız olduğu çok ortada buranın yıkılıp yıkılmamasından bağımsız olduğu çok ortada belediye başkanının propaganda faaliyetini duyuyorsunuz eee bütün bunlar ve bunun yanında şu anda hani kirlilik, yoğunluk olmasın diye aktarmadığım bir yanı spekülasyon. Hı -hı. Haklı olarak neden gidiyoruz, neden yaşamlarımız altüst oluyor, neden buradaki hani insanlar önemli bir sağlık hizmetinden mahrum oluyor sordurtuyor. Ve e, kötü bir tarafı da şu, biz Mayıs ayında Gezi Direnişi, Patlamadan hemen önce Cihangir platformuyla ortak bir minik yürüyüş yapmıştık hastane çerçevesinde ve bir basın açıklaması düzenlemiştik. Hı hı. Orada da talebimizi dile getirmiştik. Az sonra tekrar vurgulayacağım ben an, e, anlatmaya çalışacağım derdimizi. Hı hı. Geçen hafta yaptığımız basın açıklamasında aynı şeyi vurguladık. İki basın açıklaması yapmış olduk. Bir de e, meclisteki milletvekillerinden Levent Tüzel'e ulaşabildik e, ve... O da duruma ilgi ve duyarlılık gösterdi. Meclise bir soru önergesi sundu. Taksim Hastanesi ile ilgili AVM mi olacak, otel mi olacak spekülasyonlarının da cevaplanmasını isteyerek 6-7 tane en az sorudan oluşan bir önerge sundu. Mayıs ayında mı oldu bu? Yok bu önergenin sunulması 2 ya da 3 hafta kadar önce oldu, oldu yaklaşık hı. olarak. Şimdi ne Mayıs ayındaki bizim basın açıklamamızdan sonra, ne bu soru önergesinden sonra ne de bizim geçen haftaki basın açıklamamızdan sonra herhangi bir düzeyden herhangi bir yetkili çıkıp ne talebimize cevap verdi ne de sorulara cevap vermedi. Hı hı. E bu da durumun şahibesini iyice arttırıyor, kaygılarımızı da güçlendiriyor. Evet. Bu anlamda da Taksim Hastanesi'nin yeniden açılmasını hiç değilse açılmasını sağlama sürecini kovalamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hizmet alan yurttaşlar olarak. Peki şimdi o zaman sizin taleplerinize ve işin olması gerekenine biraz da bakmak lazım 16 Mart'ta yanlış biliyorsam lütfen düzeltin Zaten Anıtlar Kurulu'ndan onay çıkmadığına dair bir haber var Ve o Taksim İnkardım Hastanesi'nin yani Beyoğlu'nda olmasından dolayı Taksim'de olmasından dolayı değiştirebilmesi için Anıtlar Kurulu'ndan ya da onarılabilmesi için de Anıtlar Kurulu'ndan bir onay çıkması gerekiyor evet. Yani fiili bir durum var aslında burada Hukuki olarak bir gerekçesi olmayan bir taşınma sürecinden bahsediyoruz Kesinlikle öyle çok haklısınız Gözde Hanım Anıtlar Kurulu'ndan izin çıkmadığını, defalarca projelerin reddedildiğini en son gene 2-3 hafta önce bir proje gönderdiklerini öğrendik. Hı hı. Cihangir platformunu oluşturan işte yurttaşlar bu civarda oturup hizmeti hani buradan alan insanlardan bazıları bizimle kontak kurdu. Onlardan da bir takım şeyler öğrendik. Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan gerçekten onay henüz yok. Hı hı. Onay olmadığı halde hani yıkımına onay olmadığı halde bu iş yapılıyor. Bu da evet fiili bir durum, fiili bir müdahale. Ee, ve... ...birdenbire yaklaşık verdikleri tarihten bir hafta kadar önce toplantı yapıp... ...ama herkesle de değil sadece birim sorumlularıyla 13'den itibaren hasta kabul etmeyeceğiz dendi. Herkes e, yeniden bir allak bullak oldu. Çünkü gezilerin işiyle beraber e, hastanenin kapatılması ile ilgili bir şey telaffuz edilmedi. Ne basında ne de hastane içinde yönetim tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Hmm. Hatta herkes yine herhalde bırakıldı artık bu işin peşi diye de düşünenler de olmuştu. Hı hı. E, bu açıklamadan sonra kimi insanlar inandı, kimi insanlar inanmadı çalışanları kastediyorum. Hı hı. E, bir de bu açıklama yapılırken e, ya gerçekten taşınacak mıyız gibi sorulara da yönetimden evet taşınacağız bu sefer yazı geldi dendi. Ama çıkarıp da gösterilen bir yazı yok, yok. Bu da enteresan ve şaibeli bir durum. Hı hı. Öte yandan aylardır oraya hastane çalışanları bakın başka bir ekip değil takviye bir ekip değil. Burada zaten az olan sayıyla çalışan sayısıyla burayı bölüp oraya sürekli insanlar teknik ekip gitti geldi taşeron temizlik işçisi arkadaşlar gitti. Hekim arkadaşlar hemşire arkadaşlar hazırlıklar an anlamında tamam hı hı. bu hani olayın mantığı açısından gerekli ama. Buradan insanların sürekli oraya götürülmesi ve taşeron temizlik işçisi arkadaşlarının bir kısmının da sürekli artık orada bulundurulmaya başlanması sebebiyle aylardır. Hı hı. Gerçekten burada çalışanların iş yükü arttı, hizmet alanlarında da hizmet kalitesi çok ciddi olarak düştü. Düşünün ki ameliyattan çıkan hastayı bir süre hani uyandırdıktan sonra servisine götürmek istiyorsunuz, yarım saat veya 40 dakika asansör bekliyorsunuz. Asansörde küçük bir takılma olmuş ama teknik ekibi burada değil, Gazi Osman Paşa'da olduğu için. Yani ciddi hani mağduriyetler oldu ama evet. hiç kimse, hiçbirimiz belki de hani bunlara hep şey olamadık bir türlü. Yani yönetimden sürekli insanları bir gitme psikolojisine sokma durumu olduğu için. Evet. Peki şimdi o zaman ne yapılması gerekiyor? Siz sağlık emekçileri olarak taksim inkiyatı masasında çalışan e, emekçiler olarak ne, ne nasıl e, devam etmesi gerekiyor bu sürecin? Şöyle devam... bahsedelim lütfen. Evet, bizim talebimiz çok netti. Talebimizi iki ayaklı olarak özellikle vurgulamak istedik. Çünkü hani bir şey talep ettiğiniz zaman bu ülkede e, öncelikle muhalif olmakla, hani kuru kuru muhalif olmakla veya hani yanlış düşünmekle Hı -hı. itham ediliyorsunuz ya. Oysa tam düşünmeye çalışırız genellikle de. Bunu yapabildiğimiz için belki muhalif oluyoruz. Talibimizin iki ayağı var. Birinci ayağı şu. Gazi Osman Paşa'da gerçekten evet hizmet bekleyen insanlar var. Yıllardır küçük hem de çok güvenilir olmayan hastanelere mecbur edilmişler. Hı -hı. Bu bir gerçek. Bunun bir an önce yapılması lazım ama bizi fiilen apar topar götürüyorlar ya. Oranın eksikleri giderilmeden götürülüyoruz bir de biz. Evet. Orası hemen faaliyete geçemeyecek. Ne zaman faaliyete geçeceği konusunda hastane yönetiminin de bir fikri yok açıkçası. Hı -hı. Hani... E, ...bayram tatilinden sonra poliklinikleri açarız diyorlar. Ondan bilmem ne kadar hafta sonra katları açarız. Ama acilin ne zaman açılacağı belli, belli değil. değil. Ameliyathanenin ne zaman tam olarak faaliyete geçeceği belli değil. Eğer fırsatımız kalırsa orayla ilgili birkaç rakam verirsem... ...bu daha iyi anlaşılacak. Biz istiyoruz ki eksikler tamamlanmış olarak orası faaliyete geçsin. Evet buradan da getirilmesi gereken personel var. Neden? Evli, evli orada olanlar var. Yol zaman ve mali açıdan yoldan kazanç olacak olan insanlar var, çalışanlar var. Bu son birkaç ay içinde oraya gideceğini zannederek hani atamayı, Taksim atamayı kabul eden arkadaşlarımız var. Hı hı. Onlar da bir an önce gitmiş olur, mağduriyetleri ortadan kalkar ve hizmete açılmış olur. Gerçekten e, yurttaşlara hizmet verilmiş olur. Hı hı. Bu talebimizin birinci ayağı. İkinci ayağı da demin saydığımız ve sayamadığımız bir sürü sebepten dolayı burada sağlık hizmeti alması gereken bir yön insan var. Zengin veya fakir. Özellikle bu şekilde vurguluyorum ama bir yön insan var. Ee, geçici olarak da bulunsa. Ee, Taksim İlk yardım Hastanesi madem kültürel sit alanı olduğu için yıkılamıyor. Rastgele yıkılamıyor. Yıkılıp yıkılmayacağına bilim insanları karar versin. Ee, bu deprem mevzusu sakın ihmal edilmesin. Bilim insanların mühendislerin söyleyeceği şeye göre eğer yıkılıp yeniden yapılması mümkünse e, deprem e, limitine göre dört ya da beş kat olması gerekiyor. Hı hı. Bu bir an önce yapılsın. Yok bu yapılamıyor da sadece işte katlar azaltılıp güçlendirme yapılacaksa da bu da bir an önce yapılsın. Yani bu ikisinden biri olacak. Hı hı. Bu kuşkusuz. Çünkü burası boş kalmayacak. E, burası boş kalmayacaksa da zamanında bir yurttaş tarafından sağlık hizmeti versin diye hibe edilmiş bir alanı, bir binayı başka bir amaç için kullanmayacaklarını ve en kısa sürede depreme dayanıklı bir şekilde gerçekten hizmete açacaklarının yasal güvencesini versinler. Evet. Bugün AKP yönetimde olabilir, yarın CHP, öbür gün koalisyon olabilir. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Ee, yönetimlerin, hükümetlerin e, duruma göre manipülasyonlarından bağımsız bir yasal güvence sağlansın ve en kısa zaman hedeflensin. Ama bu zamanı yönet, hükümet yönetimi değil bilim insanları tayin etsin istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki okulları yeniden temelinden yapmaları 3-4 ay maksimum 5 aylarına alıyorsa hastane için biraz daha fazla zaman gerekebilir evet. Ama projelendirdikten sonra e, daha kolay olacaktır. Hı -hı. Hı -hı. Bir yıl olsun farzı misal hani bu burada kişisel olarak telaffuz ettiğim bir süre. Evet. Hı -hı. Bilim insanları yine tayin etsin yasal güvenceyle. Bu tarih ve hastane olacağı yasal güvence alınsın ama şu da söylenmesin e, olabilir bazı yurttaşların aklına geldi çünkü etrafımızda bir sürü insanlar gelip konuşuyor bizimle e, hastane olacağını söyleyenler de var diyor birisi diğeri de çıkıp diyor ki ya yaparlar ama medikal park yaparlar hmm. şimdi bu bir spekülasyon yani özel hastane olursa da anlamsız olur Tabii. E, bir de şöyle bir şey var ee Sağlık Emekçileri Sendikası'nın e, yönetim aşamalarından birinden e, birliğin yönetimi ziyaret edildi bu geçtiğimiz birkaç gün içinde. Ve e, biraz e, rigid bir tavırla karşılanmışlar arkadaşlarımız e, duyduğumuz kadarıyla. Çünkü ya siz niye ikide bir eylem yapıyorsunuz? Biz zaten buraya hastane yapacağımızı açıklamıştık demişler. Ama biz yani soru önergesi ve basın açıklamalarında sizden yasal güvenceyle somut şeyler istemiştik. Buna bir cevap gelmedi. Bir, ikincisi düşünün en basit bir mağaza sahibi bile mağazasını <gülüyor> yenilecekken bir, ya da Tadilat yapacakken, taşıyacakken en az bir ay önceden ilanlarını asar kapısına değil mi? Bizim hastane, koskoca hastanemiz iki yıldır taşınması söz konusuyken evet ara sıra çıkıp proje bile açıkladınız basından hastane yapacağız diye ama e, hastanenin kapısına ya da duvarına bir duyuru asmadınız, biz basın açıklamasını yaptıktan sonra yenileniyoruz diye bir Hı. resim astınız. Tabii bu hastalar ee, içinde aslında, oraya gelecek hastalar içinde büyük bir evet, problem yani. Evet, şu anda da mağduriyetler devam ediyor. Çünkü <gülüyor> randevu verilmiş bir de. Hani bu işi de organize edilmemiş. Gerçekten profesyonelikten özellikle uzak. insanlar tetkik almaya... Tetkik göstermeye, Hala ameliyat olmuş hastalar pansumana geliyorlar. Ve içeride pansumanlarını yenileyecek hiçbir malzeme yok. Demin söylediğim gibi bırakın hani vatandaşı içeride ağır eşyaları taşıttıkları taşırın işlerine e, başına bir kaza gelse müdahale edecek en ufak bir tıbbi malzeme yok. İlaç, dezenfektan veya e, sargı bezi olarak. Hı hı. Bu da ne kadar profesyonellikten uzak. Ve ayrıca da insani olmayan bir şey nasıl Tabii. bir bakış açısı olduğunu gerçekten çözmek çok zor. Hastane kapısına kilit vurmak ne kadar yasal veya değil. Bunun da gerekli platformlar veya kişilerce, kurumlarca araştırılması gerekir. Hı hı. Sağlık hizmetini direkt kapatıyorsunuz. Ee, ve kilit vurma tabiri gerçekleşti ama şu şekilde gerçekleşmiş Gözde Hanım. Arabalar girsin diye olan o kapılar, hı hı. demir kapı kilit bulamamışlar. Telle e, öbür sabit beton sütuna tutturmuşlar. Bir de böyle yani bir durum var ve dediğim evet. gibi duyurusu yapılmadı. Pankart da o resimli pankart da bizim basına çıkmamızdan sonra asıldı. Durumun şahibesi çok ileride. Evet neredeyse bir hani beş katlı bir şey apartmanı, bir özel mülk apartmanı gibi bir muamele yapmak. Bir e, kamu hizmeti sunan bir devlet hastanesine evet. büyük bir problem yaratıyor. Tabii biz bundan sonraki programlarda aslında sizinle tekrar... ...bunun fikri takibini yapmayı isteriz... ...çünkü bu i̇şte. aslında yeni başlamış bir süreç... ...yani ben bası açıklamasıyla evet. birlikte... Evet. ...bir tepki ortaya çıktı... ...bu tepkinin biraz daha örgütlü ve... ...kitlesel bir hale dönüşmesi ve önemli... Sürekli ...ve sürekli olması gerekiyor gerçekten... ...ben de sizin gibi düşünüyorum... ...evet şimdi fiilen bir hamle var... ...ama verilen afaki dostlar ...hani bir takım demeçler üzerinden... Hı hı. ...bunu hani somutlaştır, e, somutlaştırmalarını... ...sağlamalıyız diye düşünüyorum... Evet. Her yerde insan varsa her yerde hastanede olmak zorunda, evet. ulaşımda olmak zorunda vesaire. Peki, Günera, Polatoğulları çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarım adına da adıma, kendi adıma da. Kolay gelsin. Çok sağ olun.